Çok güzel bir pazartesi dileyerek e, Bilgi Çağının hukuku Programını açıyoruz sevgili Açık Radyo dinleyenleri. Program ortam sevgili merhaba. Bugün Murat, Murat Lasta Avniye Tansu kendini açan. Ve kadrolu konuğumuz 2014'ten <gülüyor> beri e, 2013'ten 2013'ün son iki haftasından <gülüyor> beri Elif Küzeci Yardımcı doçent doktor Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uzmanlık alanı kişisel verilerin Korunması Merhaba, Haft, merhaba tekrar. Haftalardır konuşamadığımız konuyu Bugün ne boyuna konuşalım Artık başka gündem maddemiz yok Bir türlü çıkamayan Kişisel verilerin korunması kanunu Evet <gülüyor> Ben çok basit bir soruyla başlayabilir miyim Bu Lütfen. bir türlü çıkamayan kanun e, Türk devletinde ilk ne zaman çıkmaya yeltendi <gülüyor> Şimdi... yani bu ne zaman e, devlet gündemine girdi aslında merak ettiğim şey o aslında şöyle e, ilginç bir geçmişi var. E, 1981 tarihli bir Avrupa Konseyi Sözleşmesi var. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin uluslararası alandaki en önemli sözleşme. 108 numaralı sözleşme. Ve Türkiye bu sözleşmeyi ilk imzalayan devletlerden biri. 1981 yılında kişisel verilerin korunmasına ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi Türkiye tarafından imzalanıyor. Fakat... E, hukukçu dinleyenlerimiz e, çok iyi biliyorlardır. Belki diğer dinleyenler de biliyordur. E, bir Uluslararası Sözleşmenin bizim hukuk sistemimizin bir parçası olabilmesi için imzalanması yeterli değil. Anayasanın 90. maddesine göre daha sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından e, onaylanmasının uygun bulunmasına dair bir kanunun çıkartılması gerekiyor. Bu kanun işte 30 seneden uzun süre geçmesine rağmen halen çıkartılmamış durumda. Çok güzel bir geri gideceğim hani hatırlıyorsanız diye 1981 bir taraftan da Türkiye'nin e, hani... Ee, üzerinde değişiklikler olduğu, işte hani evet. hükümetlerin Zorlanıyor anayasanın şimdi. değiştiği. Zorlanıyor Adını <gülüyor> söylememek için. Evet, adını söylememeye kibar, çalıştırmış. Kibar yapıyor, evet. Ee, olmadı, başaramadım zaten ama kim imzalamış onu biliyor muyuz? Ya da hani bu bir hani yani çok Belki detay bir soru oldu ama. Ee, şöyle, uluslararası sözleşmeleri e, sonuçta bu şekilde sözleşme imzalama ile yetkilendirilmiş bir kişi imzalıyor. Sözleşme altında kimin imzası olduğunu bilmiyorum ama kimin imzası olduğu herhangi bir çok şeyi değiştirmez. Evet. Hı -hı. Yani sonuçta Türkiye Cumhuriyeti imzalamış oluyor o sözleşmeyi. Ama önemli olan Elif Hanım'ın vurguladığı iç hukuka uyarlama. Ama orada da şöyle çok e, çarpıcı bir durum var aslında. Şimdi tabii bir sözleşmeyi imzaladıysanız beklenenle onaylamanız ve artık bunu e, kendi hukuk sisteminizin bir parçası haline getirmeniz. Hı hı. Bu kadar uzun süredir e, onaylanamamasının nedeni sözleşmenin dördüncü maddesi diyor ki siz bu sözleşme içerisinde yer alan temel hakları kendi hukuk sisteminizde tanıyacak düzenlemeleri ...yapmak durumundasınız. Yani bunun adı kişisel verilerin korunması yasası olur ya da başka bir şey olur. Ama 108 sayılı sözleşmenin içerisinde bazı temel ilkeler yer alıyor. Tamam. Ve buna ilişkin bir düzenleme kabul etmemiz gerekiyor. İşte onu biz bu kadar zamandır çıkaramadığımız için onaylamayı da gerçekleştiremiyoruz. Peki nasıl bir sakıncası var? E, açıkçası nasıl bir sakıncası olduğunu ben bilmiyorum... <gülüyor> ve neden bu kadar uzun zamandır bir türlü bu yasanın kabul edilemediğini de anlayamıyorum siz ilk çaba ne zaman oldu diye evet. sormuştunuz aslında ben sözleşmeye gittim çünkü bu bir irade göstergesi Kesinlikle yani bu konuda öyle. bir düzenleme yapılması yönündeki bir iradenin göstergesi fakat 80'li yıllar özellikle başları tabi sözleşmeler imzalanıyor bazen ama bu onaylama süreci için daha sonraki yıllara bırakılıyor i̇şte 90'lı yıllarda İlk çalışmalar yapılmış. Hı hı. Daha sonra en önemli adım aslında 2008 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk edilen bir kişisel verilerin korunması kanun tasarısı var. Fakat e, ilgili yasama yılı içerisinde kanunlaşamıyor, e, kadük oluyor bu yasa. Dolayısıyla yine bir e, sadece tasarı aşamasında kalıyor. Daha sonra 2011 yılında Adalet Bakanlığı bir komisyon oluşturuyor. Ve bu komisyon içerisinde kişisel verilerin korunması kanun tasarısı yeniden ele alınıyor. Ve şu anda bu tasarı Başbakanlığın önünde. Başbakanlıkta alınan çeşitli görüşler ve değerlendirmeler neticesinde Adalet Bakanlığı'ndan intikal eden... ...metnin bazı değişikliklere uğradığını da biliyoruz. Hı hı. Fakat Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk edilmeden... ...henüz bize açıklamadıkları için... ...son halini bilebilmemiz mümkün değil. Hı hı. O Bundan bir önceki adımı... ...Açık Radyo dinleyenleri bazıları belki hatırlar... ...ama ben yine de bir hatırlatma yapmak istiyorum. O komisyona katılan, komisyon çalışmalarına katılan... Bilgi Üniversitesi'nden arkadaşlar bir tanesi ki e, Nilgün Başalp'ti. Hı hı. Onunla iki üç program bu konuyu görüşmüştük. Bizim e, program bloğunda bilgicağınınhukuku.blogspot.com'da Nilgün Başalp'e ait kayıtlardan detaylara ulaşmak mümkün. Çünkü Ama yine o, de bir beş küsur içinde. yıldan bahsediyoruz artık. Ve yeni metin değişti tabii bir de o var. Daha iç hukukumuza yani yeni metinde ne değişti belki eski metne ilişkin dediğiniz gibi blok üzerinden bilgi edinilebilir. Bir yıl önce idi bu söylenişler. Tarihim o, o, o zaman ya 2008 yıl. Önce. yıl önce. Çıktı çıkacak çıktı çıkacak diyor evet. hatta nilgün hatta uluslararası bir toplantı yaptılar burada. Biz Türk, birlikte İstanbul'da. bir toplantı organize etmiştik Nilgün'le acaba olmayacak. Belki günler, de odur. Ee, oraya yurt dışından uzmanlar geldi. Herkes fikrini söyledi. Böyle ha çıktı ha çıkacaktı yani. yani şey gibi 9 işte... ay geçer 10 gün geçmez misali <gülüyor> Avni Hanım şöyle söyleyeyim. Ben, o kadar ki bekleniyordu. Ben uzun bir süredir bu konuyla ilgileniyorum ama çok yoğunlaşmış bir şekilde 2004 yılından beri çalışıyorum. 2004 yılında ilk işte araştırmalarıma başladığım zaman bizdeki kanun tasarısını sona bırakayım çünkü bu sene çıkar diyordum. Hmm. Ve 2004 yılından bugüne kadar her sene aynı şeyi söyledim. Artık bu sene içerisinde katıldığım akademik toplantılarda bu durumu anlattıktan sonra yani bu sene çıkacağını düşünüyorum ama artık söylemek istemiyorum diyorum. Bir de tabii kanunun çıkması önemli ama kanunun adıyla uyumlu olması lazım. Yani metnin adının önemli. evet kesinlikle metnin adının kişisel verilerin korunması olması, bu anlamda etkin koruma sağlanmasının güvencesi değil elbette. Evet. Bu anlamda araçların işlevsel olması gerekiyor. Hani bunu da mutlaka bir yere not almak Hı -hı. gerek. Şimdi benim de izlediğim kadarıyla ilk tasarı Avrupa Birliği'nin meşhur veri koruma direktifine... 95'e 46 evet direktif. Pek sadık hani. ...olarak hazırlandığı hı hı. ileri sürülmüştü. Ona da çok itirazlar vardı aslında... ...teknik anlamda. Ee, genel e, savunması... ...kanunu hazırlayanların... ...işte biz şey yaptık... ...Biz Avrupa Birliği'nin direktifini... ...esas aldık idi. Ka çok eskiden yani. 2000'li yıllarda... Evet. ...2004'lerde dediğin gibi. Ee, ama bir yandan... ...Avrupa Birliği'nin veri koruma... ...direktifinin de değişimi için enteresan evet. çalışmalar yapılıyor değil mi? O konuda paylaşmak istediğim bir şey var mı dinleyicilerimizle? Yani şöyle iki Elif. şey söyleyebilirim aslında birincisi dediğiniz gibi 2008'de meclise sevk edilen metinde özellikle Avrupa Birliği'nin 95 e 46 AT sayılı direktife esas alınmıştı e, fakat e, bazı noktalarda eleştiriliyordu. Eleştirinin e, aslında en temel nedeni kişisel verilerin korunması kurulunun yapısına ilişkindi. Hı hı. Çünkü 2008'de meclise intikal eden, edilen metinde burada yer alan temel ilkelerin hayata geçirilip geçirilmediğini kontrol edecek, denetleyecek ve kendisine verilen diğer görevleri yerine getirecek bir kurulun kurulması öngörülüyordu. Ve e, bu kurul... E, ...yedi üyesi ve başkanı... ...Bakanlar Kurulu tarafından atınacaktı. Hı hı. İşte o dönem gündeme gelince... ...pek çok kişi... ...böyle bir yapılanmanın... E, ...bağımsızlık ve özellik niteliğini... ...taşıyamayacağını söyledi. Tabii bir e, herhangi bir kurumun... ...ya da kurulun bağımsız... ...özerk olup olmadığını denetler, denetlerken... ...ya da bunu değerlendirirken... E, ...tek kaynağımız... ...kimin atadığı değil. Ama kimin atadığı da aslında... ...bir oranda önemli bir husus... Bunun yanında bütçesinin özerk olup olmadığı çok önemli hı hı. örneğin. E, bu nitelikleri e, özelliği sağlayacak oranda taşımıyordu o kurul. Ve bir de tabii şu var Avrupa'da pek çok örneğini biliyoruz bu bağımsız e, kurullara ilişkin. E, sadece bir kurul yapılanması iş yükünün altından kalkabilmek için de yeterli değil. Hı hı. Bunu destekleyecek bir kurumun olması da mutlaka gerekiyor. 2011 yılında benim de katıldığım komisyon çalışmaları neticesinde çıkan metinde hani bizim eski hukukçuların deyimiyle ehvenişer bir düzenleme oldu. Bu bağımsızlık ve özelliğe yönelik eleştiriler dolayısıyla. Ve kurulun yedi üyesinin dördünün bakanlar kurulu tarafından atanacağı, diğer üçünün ise Yargıtay, Danıştay ve YÖK tarafından ...seçileceği öngörüldü ve e, kurulu destekleyecek bir kurum e, yapılanmasına Hı -hı. da gidildi. Şimdi tabii e, bu noktada da belki ağırlık yine yürütme organında hani bakanlar kurulunun e, seçim konusunda bir ağırlığı var. Fakat yine de eski düzenleme ile e, bir farklılaşma olduğu söylenebilir zannediyorum. Evet. Diğer tabii değişikliklere, yeniliklere de değinebiliriz. Ama şunu belki şarkı arasına girmeden önce belirtmek gerek. Şu anda bu metin başbakanlıkta ve Açıkçası ne gibi değişiklikler oldu ayrıntısıyla bilemiyoruz. Fakat Devlet Denetleme Kurulu'nun raporunda da işaret edilen bir husus var. Ve başbakanlık içerisinde yani bu husustan anlıyoruz ki başbakanlık bünyesinde kurulun yapısı tekrar değiştirilmiş. Ve Adalet Bakanlığı altında bir daire başkanlığı şeklinde örgütlenmesi görülmüş. Şimdi bu tabii konuyu sorunu bu bağımsız denetim organına ilişkin sorunu çok farklı bir noktaya taşıyor. Kesinlikle. Çünkü eğer herhangi bir bakanlığın altında daire başkanlığı şeklinde örgütlenirse bağımsızlık ve özellik konusunda bir tartışma yapmaya gerek olmayacak. Bir de artı bence çok önemli. <gülüyor> Kamu kurumlarını denetleme konusunda çok ciddi sorunlar olacak. Bakanlıklar arasında hiyerarşi yok çünkü. Örneğin Tabii. Adalet Bakanlığı'nın bir daire başkanlığı nasıl gidip Sağlık Bakanlığı'nın uygulama denetleyecek, ona denetleyebilecek bir statüye sahip mi? Bunlar çok önemli evet, sorular aslında. Evet. Şimdi bir ara verelim, biraz dinlendirelim dinleyicilerimizi. Esas bir de şu var yani, şimdi hak, hukuk, insan hakları, hukuku açısından, kişisel verilerin korunması kanunu, aç, hakkı açısından konuştuk hep. Bir de işin e, madalyonun iş dünyasını ilgilendiren boyutu var. Evet, hani şu Amerika'daki Safe Harbor uygulamasının evet, bir benzerini Türkiye'ye uygulamak durumunda. Çok, Avrupa Birliği o zaman e, çok uluslu şirketlerle veya Avrupa şirketleriyle iş yapan e, kuruluşların da çanına ot tıkanacak. Ne ara veriyoruz şimdi ne çalıyoruz <gülüyor> E bu kadar konuştuktan sonra e, konuyla, uyumlu. konuyla uyumlu yine geçen <gülüyor> haftaki gibi Eye in the Sky, e, Gökteki Göz, Ellen Parsons projesinden dinliyoruz. <gülüyor> 94.9 Açık Radyo'da Bilgi çağında Hukuku programındasınız. Konuğumuz Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi yardımcı Doçent doktor Elif Küzeci. Merhaba. Merhaba tekrar. Nerede kalmıştık? Aslında yavaş yavaş iş şeyi bitirmiş, hani bireyleri bitirip kurumlara geçmiştik. Kişisel verilerin korunması konusunda Türkiye'de hala eli yüzü düzgün bir yasal düzenleme yapılmayı olmasının e, iş ilişkisi açısından Avrupa e, şirketleriyle Türkiye arasında olumsuz etkileri söz konusu oraya geldik, orada kaldık değil mi? Evet, e, yani şu an için e, Türkiye aslında Avrupa Birliği nezdinde güvensiz ülke statüsünde. Çok acı ama kabul etmemiz e, gerek, bu bir gerçek ve o nedenle de Avrupa Birliği... Üyesi ülkelerin topraklarından diyelim Türkiye'ye kişisel veri akışı yasak kural olarak. Bunun bazı istisnaları var mı? Hemen bir e, somut örneğin izin verirsiniz. Paylaşmak istiyorum. E, i̇stenen seviyede değil belki ama Türkiye'de de e, bir takım çok uluslu e, firmalar var. Merkezi Türkiye'de olan, sahibi Türk olan evet. çok uluslu firmalar var. Bu firmalardan diyelim bir mağazasınız ve mağazalarınızdan bir ya da birkaç tanesini de Avrupa'da açacaksınız. Doğal olarak her açtığınız mağazaya bir takım yeni elemanlar istihdam edeceksiniz. Ve dolayısıyla bunların da insan kaynakları, ne var insan kaynakları dediğimiz zaman o kişinin kendi kişisel bilgileri, özlük bilgileri vesaireleri. Genellikle bütün büyük şirketlerde olduğu gibi merkezi bir noktada tutmanız gerekiyor. E sizin de merkezi insan kaynakları uygulamanız Türkiye'de. Avrupa Birliği diyor ki, Aa, çok teşekkürler, tebrik ediyorum. İşte e, gittiniz Almanya'da, İngiltere'de e, mağaza açtınız, e, istihdam yaratacaksınız, onun için de teşekkür ederim. Ancak bu kişilerin, çalışanların bilgilerini Avrupa dışına çıkartamazsınız. Çıkartmak istiyorsanız, işte e, bizim burada koruyacağımız seviyede koruduğunuzu bize kanıtlamanız gerekiyor. İşte Elif'in e, güvensiz ülke statüsünde. İşte ben de onu somut karşılığını hı. aslında evet. örnek olarak o yüzden verdim bunu. Tabii evet. yani güvensiz ülkesin arkadaş sen diyorsa bu hissi bir şey değil evet, algı aslında. meselesi de değil onun yasal şeyi var işte o direktif evet, veri koruma 25 direktifi 25 ve 26. maddeleri 95'e 46'nın ve aslında kendi açılarından baktığınız zaman çok da mantıklı bir şey yapıyorlar çünkü kendi içinde koruyorlar bu şunun gibi bir şey biz burada işte üçümüz bu programı yaparken bir kural belirliyoruz mikrofonları da kapatıyoruz burada konuştuğumuz şey sadece aramızda kalacak diyoruz diyelim ki ama buradaki kişilerden biri eğer dışarıya çıkıp bu kuralı benimsememiş birine söylerlerse artık o dört kişiye yayılmış olmuyor. Kaç kişiye yayıldığını biz bilemiyoruz ya da tespit edemiyoruz. Onun için Avrupa Birliği de diyor ki sen de ülkende benimkine benzer kurallar, belirle Böylece ben paylaşırken kurallara uygun hareket edeceğinin e, güvencesine evet, sahip evet. olayım. Eş değer koruma Eş gibi de, bir kriteri var değil Evet mi? yeterli koruma Hı. diyor. Edekült ifadesi geçiyor. E, bu anlamda aslında bu Türkiye açısından işte olayın bu boyutu sizin işaret ettiğiniz boyut e, çok ciddi ekonomik kayıplara da neden oluyor. E, pek çok firma Türkiye merkezli firma bile veri tabanını Türkiye'de tutamıyor örneğin. Ya da e, Türkiye merkezli iş yapmak isteyen yabancı yatırımcılar açısından yine bir e, sorun söz konusu olabiliyor. Bir başka boyutu adli yardımlaşmada söz konusu. Ya işte bak o çok vahim değil mi? Uluslararası yardım. Hem evet hem polis yani kolluk açısından hem adli yardımlaşma açısından yani Europol e, işte Interpol, Schengen gibi bilgi paylaşımı yapan sistemlerde Türkiye'den bilgi alınması ama Türkiye'ye sınırlı bilgi verilmesi ve hatta bazı durumlarda verilmemesi gibi durumlarla karşılaşıyoruz. Ama e, tabi bu ekonomik boyutu çok önemli. Ekonominin kendisi malum çok önemli. E, fakat öte yandan konunun Bizim insan haklarımız açısından, bizim kendi kimliğimizi, kişiliğimizi koruyabilmemiz açısından ne kadar önemli olduğunu da unutmamak lazım. Yani sadece ekonomik kayıplara odaklanmak da başka değerlerin geri planda kalmasına neden oluyor gibi geliyor bana. Ama ilk yarıda yeterince biz olmakla diğer tarafını evet, konuştuk. Yine de belirteyim dedim yeni açanlar için. <gülüyor> evet, peki tasarıya gelelim son şekli konusunda ne düşünüyorsun Elif e, açıkçası e, tasarıda en azından temel ilkelerin yer aldığını görüyoruz bu çok iyi bir şey tabi işte kişisel veriler yalnızca meşru amaçlar e, için toplanmalı e, sadece ilgili kişilerle paylaşılmalı e, İhtiyaç olunan süre bittikten sonra silinmeli gibi temel ilkelere yer verilmiş. Bu çok e, olumlu. E, hassas kişisel veriler kategorisi belirlenmiş. İşte yurt dışına e, transferlere ilişkin kurallar var. İşte biraz tartışmalı olan bu özerk ve bağımsız kurula ilişkin e, hükümler var. Ana hatlarıyla olumlu bir metin. Fakat e, bazı ufak istisnalar bazen e, o uzun paragraflardaki iyi hükümlerin bozulmasına neden olabiliyor. Bu tasarı teklifi açısından benim dikkatimi çekenlerden biri kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş bilgilerin bu kapsamda korunmayacağına ilişkin hüküm. Hmm. Bence bu biraz sıkıntılı. Çünkü Avrupa'daki düzenlemelere baktığımızda genel hakim olan yaklaşımda böyle bir ayrıma gidilmediğini görüyoruz. Yani bir kişi kendisi kendi isteğiyle bir bilgisini paylaşmış olabilir. Fakat bu bu bu bilginin istenilen her amaçla her yerde kullanılabileceği anlamına gelmez. Örneğin Fransız mahkemesinin bir temiz mahkemesinin kararını anımsıyorum şu anda. Orada bir kişi reklam amacıyla internet sitelerinde kişilerin paylaştığı elektronik postaları toplamış ve daha sonra onlara reklam amaçlı mailler göndermiş. Bu kişinin şikayeti üzerine olay mahkemeye bu kişilerden birinin daha doğrusu şikayeti üzerine mahkemeye intikal etmiş. Ve mahkeme bu noktada diyor ki evet bu insanlar kendileri isteyerek internet sitelerinde e-maillerini paylaşmışlar. Fakat amaçlarına baktığınızda örneğin şikayet birine ilişkin şikayeti dile getirdiği sayfada paylaşmış. Yani amacı bunu alsın da birileri bana reklam göndersin değil. Farklı bir amaçla paylaşmış. O halde kişinin kendisinin paylaşması her amaçla kullanılabileceği anlamına gelmez diyor örneğin. Tabii. Ee, bir de aleyhileştirmek e, her zaman kanıtlanabilir bir şey de değil. Mesela benim çok önemsediğim konulardan bir tanesi internette e, elektronik post adreslerimizin çok fazla bulunmaması gerekiyor. Bunu engellemek için yapılması gereken konular da var. Mesela internete koyduğunuz bir dokümanda e, bir nedenle elektronik post adresinizi yazmak istiyorsanız... Bunu biraz değiştirerek, bozarak yazmak gerekiyor AT, ki... örneğin, hani işaret evet, yerine değil mi? güzel A yerine işte parantezde evet. işte AT yazmak gibi bir şey yapmak gerekiyor ki bu... E, ...hani bir takım otomatik programlar tarafından kullanılmasın. Ama evet. mesela benim e, kişisel bilgilerimin bulunduğu bazı dokümanlar... ...benim isteğim, bilgim ve onayım dışında internete konmuş. Ben bir konferansa gitmişim. Sadece o konferans katılımcılarına paylaş, paylaşılması için... Konferansta yaptığım sunumun dosyasını paylaştım. Ama konferans katılımcıları dışında tüm internette paylaşıldı bu doküman. Evet. Şimdi daha sonra o zaman benim dönüp onu kanıtlamam gerek. Bu aleni değil de ben bunu aslında isteyerek koymadım. Kesinlikle. Tartışmaları çok uzun sürebilecek tartışmalar. Bir de zaten e, başka bir düzenleme var hala kesinleşmedi bildiğim kadarıyla. Bu izinli. Gönderi. Pazarlama amaçlı, ya, evet, SMS evet. vesaire. Yani herkes şu anda telefonlarına gelen mesajlardan ve pazarlama amaçlı aramalardan bıkmış durumda. Aslında kanun yasalaşırsa ona sınırlı bir şey getirecek ama daha da ayrıntılı ona ilişkin bir düzenleme Onu da gerek. bir başka programda konuşuruz. Evet. Zaten dört haftadır <gülüyor> yeterince yorduk Elif Güzeci'yi. Çok Güzeci. çok teşekkür Olur ediyoruz. Olur mu rica ederim. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz. İyi haftalar diliyoruz. Güzel bir, bir hafta diliyoruz. İyi hafta İzlediğiniz